Herkese merhaba. Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuray Yüce. Bu hafta sanal su ve ekolojik ayak izin kavramından çıkan su ayak izi kavramlarını ele alalım dedik. Tatlı su kaynakları kirleniyor ve temiz su azaldıkça insani faaliyetlerin su varlıkları üzerindeki etkilerini de anlaşılır kılmak için bu tip kavramlar kullanılmaya başlandı. Bu su ayak izi kavramından bahsediyoruz biz. Ayak izi evet. kavramı aslında sadece su ile ilgili bir mesele de değil. Karbon ayak izi var, ekolojik ayak izi var ama biz bu hafta özellikle su ayak izinden bahsetmek istedik. Ee, aslında gündelik yaşamımızda çok kullandığımız kim e, sebzeler var. Örneğin elma. Yüzde hmm. 95'i sudan oluşuyor yani. Masamızda 200 gramlık bir elma e, olması durumunda bunun 190 santilitresi sudan Hı. oluşmuş anlamına geliyor. Bu elmanın sene boyunca üretilmesi için, e, olgunlaşması için işte toprak sulanıyor. Toplama, e, paketleme, taşıma <gülüyor> ve depolama aşamalarından da bir miktar su tüketiliyor. Derken e, soframıza gelen e, 200 gramlık bir elma için... ...70 litre su harcanmış oluyor. Yani 190 hmm. santilitrelik e, su suyu, barındıran evet. elmanın masamıza gelmesine kadar geçen sürede 350 katı su harcanmış evet, anlamına geliyor. Çok büyük. Tabii yani arada büyük fark var. Şimdi bir elmanın bile içindeki suyun yüzlerce katı suya mal olduğunu anlıyoruz buradan. Bu da işte elmanın sanal suyu anlamına geliyor. Bir de elmanın ayak izi var tabii her şeyin var biz elma örneği üzerinden gidiyoruz. Şimdi bunun üretimi sırasında sadece su değil, tüm doğal varlıklar üzerindeki olumsuz etkisi onun ayak izi demek. Bu ekolojik ayak izi olabilir, daha spesifik olarak karbon ayak izi olabilir senin de bahsettiğin gibi. Ee, şey gibi yani çamurlu ayakkabılarla eve girmişsiniz. Yerde nasıl iz bırakıyorsanız aslında bütün ürünlerde evet, aynı şekilde. Mallarda. Evet. Toprak ve su üzerinde, hava üzerinde kirletici ve tüketici etkileri oluyor. Ee, bir kilo elma üretmek için sadece su değil ne kadar enerji tüketilmiş bu tüketim sonucunda ne kadar karbon salımı olmuş toprak ne kadar kirlenmiş gibi Veriler hesaba katılmış oluyor yani. Evet. Ürünler arasında da tabii çok büyük farklılıklar ortaya çıkıyor. Mesela pamuk yetiştirilirken çok daha fazla su kullanılmak zorunda. Hı -hı. Bir kilo pamuk üretmek için gereken su ile bir kilo elma yetiştirmek Hı -hı. için gereken su miktarı aynı değil. Pamukta kat be kat daha fazla su Hı -hı. kullanılıyor. Yani su ayak izi açısından bakılırsa çok daha yüksek olduğunu Görüyoruz Tabii. pamuk üretimini. Hı hı. Bir de e, sadece meyvenin, sebzenin satın alınan bir malın, hizmetin değil. E, başka e, mesela ülkelerin, dünyanın, bir insanın ya da bir fabrikanın, bir sektörün e, ayak izi hesaplanabiliyor. Son on yılda dünya nüfusunun karbon ayak izi mesela üç katına çıkmış ki bu ekolojik ayak izinin yarısından fazlasını oluşturuyor zaten. Suya baktığımızda da geçmiş yüzyılda, geçtiğimiz yüzyılda toplam su tüketimi altı kat artmış. Dünya nüfusu ise Üç kat artmış. Peki senin bu verdiğin rakamlardan şu sonuç çıkıyor. Hem karbon salımında hem de su tüketiminde nüfus hı. artışının çok ötesinde hı hı. bir büyüme ortaya çıktığını görüyoruz evet. değil mi? Verdiğin rakamlar bunu evet. ifade ediyor. Yani nüfus artışıyla açıklamak sadece bununla açıklamak mümkün değil. Şimdi bir yanda içmeye su bulamayan insanlar var ki bunlar dünya nüfusunun dörtte birini oluşturuyor. Öte yanda da bu aquaparklarda kaydıraktan kayan insanlar var. Yani aslında dünyada herkese... Her canlıya yetecek kadar su olmasına rağmen pek çok insan su sorununu hala yaşıyor. Bunun yanı sıra ise su ayak izini muazzam büyütmüş, hmm. yaşam biçimlerine dayalı bir kesim var aynı hmm. zamanda. Yani sorun artan nüfusta değil. Yoğun enerji ve su tüketimine dayalı bir yaşam biçiminin dünyanın yaşam kaynaklarını hızla kirletip tüketmesinden ortaya çıkıyor diye özetleyebiliriz. Yani haksız bir paylaşım var ve... Temelde e, bu haksız paylaşım bir de e, başka bir soruna işaret ediyor burada. E, adaletsiz hmm. bir e, paylaşım, paylaşım söz evet. konusu. Hı hı. Şimdi bu adalet meselesine ilişkin olarak 2006 tarihli bir rapor var. İnsan Kalkınma Raporu, Birleşmiş Milletler raporu bu. Ülkelerin kişi başına düşen günlük su tüketimleri kıyaslanmış bu raporda. ABD'de kişi başına günlük e, 580 litre su kullanılıyor ve bu listenin başında ülke... Onun ardından Avustralya geliyor 500 litre ile sonra İtalya 380 litre, Japonya, Meksika, İspanya, Norveç, Fransa var, Avusturya ve Danimarka geliyor daha bir sürü ülke var. Şimdi dünyada toplamda en çok su tüketen 3 ülke olan ABD, Hindistan ve Çin'e bakınca şunu görüyoruz. Hindistan'da ülkedeki insanların sayısına böldüğünüzde bunu sadece 130 litrelik bir su kullanımı var günlük olarak. Çin'de ise bu 80 litre daha da düşük. Bir de Haiti ve Etopya'ya bakıyoruz orada sadece 20 litre. O kadar ee, su kullanıyorlar. Evet günlük. günlük. Tabii bu veriler evsel su tüketimiyle ilgili bir de bunun sanal su tüketimi yani ayak izi var su ayak izi. Mesela ABD'li bir vatandaş günde 580 litreden yılda 210 metreküp gibi bir miktarda evsel su tüketiyor. Ama yıllık sanal su tüketimi bunun 13 kat daha fazlası. O da işte 2842 ton gibi bir şey ona denk geliyormuş evet. yani. Peki Hı -hı. bir Birleşmiş e, Arap Emirlikleri'nden e, bir örnek vereyim. E, bu çok ilginç bir şey Hı -hı. çünkü yılda 3136 ton sanal su tüketiliyormuş. E, bu rakamdan evet, o zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nin sollamış durumdalar. İnanılır gibi değil. Yani tatlı su kaynakları açısından ve e, tarım e, dolayısıyla tarım alanları açısından da hani çok <gülüyor> kısıtlı olan bir Orta evet. Doğu ülkesinden bahsediyoruz. Evet. Ama e, su kullanımı açısından e, çok, su evet, çok <gülüyor> ileride bir olan ülke. E, nasıl oluyor diye merak ediyor insan ama aslında basit bir şeye dayanıyor bu. Sanal su ticaretiyle evet. e, evet. çoğu gıdayı kendi ülkelerinde üretmeyip dışarıdan alıyorlar. O gıdayla birlikte de sanal, sanal suyu, suyu almış, almış oluyorlar. Tabii Katar'da da benzer bir durum yok. Su yok, tarım yok ama... Sanal su tüketimi Norveç gibi bir ülkeden ki çok su kaynakları bakımından zengin bir ülke ondan daha fazla. Yani su talebini ve tüketimini kısıtlayacak fiziksel doğal sınırlar sanal su ticaretiyle esnetiliyor diyebiliriz biz. Evet dünyanın herhangi bir yerindeki su kaynağı küresel piyasanın hedefi haline gelmiş durumda. Artık marketlerde dünyanın her yerinden yiyecekler Hı. görüyoruz yani. Evet tabi nerede insan iş gücü daha ucuzsa emek sömürüsü daha fazlaysa. ...nerede toprak subu olsa, vergisi düşükse orada üretim yapılıyor. Dolayısıyla ürünün maliyeti ve fiyatı da düşük oluyor. Tabii tek kıstas fiyat olunca muz ekvatordan geliyor... ...işte pantolon Çin'den geliyor, bilgisayar Hindistan'dan geliyor... Bunlar bir de bir de şu yönü var onu da söyleyelim. Binlerce kilometre öteden geldiği için büyük bir karbon ayak izi yaratıyor. Evet, o da var. Bu çok yani. önemli bir mevzu. Evet, tek kıstas para ise maalesef bu durumlar e, gerçekleşiyor. E, halbuki içinde gelen bilgisayarın parasal bedeli düşük ama su ve karbon maliyeti açısından bakıldığında maliyet Hı. çok yüksek. Çok Hem yüksek, de bu evet. e, maliyet ne adına yapıldığını e, baktığımızda e, direkt şeyi görüyoruz. Hani insanların yaşam kaynaklarına e, ...yönelik bir e, gaspı görüyoruz. Hani bilgisayarın ayak izi insanlık şa e, dış şartları altında çalışan işçiler anlamına geliyor. Hı hı. Çok düşük ayak izi e, şey var maliyeti var ama ayak izi açısından dönüp baktığında e, aynı zamanda e, o bölgedeki toprağın suyun havanın kirlenmesi anlamına da geliyor. Sadece ekolojik yıkım değil büyük bir adaletsizlik de yaşıyor, bu, yaşanıyor bu anlamıyla. Elbette bu ne suyla ne toprakla sınırlı ekonomi çarkına girebilecek her şey için bu durum geçerli. geçerli. Buna insan gücü ve emeği de tabii dahil evet, ediyor tabii. olmak lazım. Zaten su krizinden, iklim krizinden bile para kazanılıyor artık. Hani iklim krizi bilinci de artıyor zaman içerisinde. Bu bilinç arttıkça karbon emisyonu düşük yakıtlara yöneldi dünya pazarı zaten. Ee, biyo yakıtlardan bahsedelim. bilinçten bağlantılı değil <gülüyor> yani. Orada karlı <gülüyor> gördükleri için böyle bir bir parçada bilinç oldu hani. Dem temiz enerji kaynağı olarak gösteriliyor bunlar ama e, karbon salımının e, az olması tek başına yetmez ki. Yani yakıtların kaynağı olan şeker kamışı bu mısır gibi bitkiler tam bir su canavarı su ayak izleri çok yüksek bunların bir de tabii iklim krizine bağlı olarak karlılığı artan bir sektör bu o nedenle de şirketler insanları zorla ya da kandırarak topraklarından bir şekilde uzaklaştırıyorlar ormanlarındaki ağaçları kesiyorlar yerlerine biyo yakıt üreten bitki türleri ekip dikiyorlar. Bu da tabii bir başka yönü. İşin. Evet, senin bu söylediğine ilişkin olarak Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Organizasyonu FAO 2006 sonunda bir şey yapmış, araştırma yapmış. Hı -hı. Mısır fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada iki katına çıktığını ve bu artışın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Etanol için Mısır'a dönmesinden e, kaynaklandığını tespit etmiş. Bir gibi onlarca ülkede sadece 10-15 sene öncesine kadar geleneksel tarımın yapıldığı topraklar, ormanlık alanlar bugün büyük yakıt tarımına tahsis edilmiş durumda. Uluslararası şirketlerin hedefi haline e, gelen e, alanlar halinde. E, tabii ki burada. İhtiyaç değil yani buradaki üretilen şeyler ihtiyaç doğrultusunda üretilen e, ürünler değil. Küresel evet. piyasanın taleplerini karşılamak için e, üretilen e, ürünler diye bakmak gerekiyor. Hatta bilinen bir tartışma vardır. E, günümüzde ciddi bir gıda krizi yaşansa bulunduğumuz sistem içerisinde e, şirketler işte yoksul insanları do doyurmak için mi? E, üretimde bulunmayı e, düşünürler Yoksa işte kar edecekleri tabii. Otomobillere Hı. yakıt üretmek için mi Çok basit bir cevabı var bu sorunun Tabii ki otomobillere tabii. yakıt üretmek için Karlı olan o çünkü evet. e, Bir de buna sadece ülkeler Ülkeler boyutunda bakmak yetersiz olur Çünkü bir ülkenin kendi içinde de Az kullanan çok kullanan insanlar var suyu yani bu e, su ayak izi büyük olan insanlar ve küçük olan insanlar aynı ülkenin içinde mevcut diyebiliriz. Evet bir de çok kullananlar aslında nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Evet tabii. Böyle bir gerçeklik de var. <gülüyor> e, su ve gıda gibi temel insan ihtiyaçlarına erişim parayla olunca tabii böyle bariz bir fark ortaya çıkıyor. Çok normal bu. İki buçuk milyara yakın insan yeterince beslenemiyor. Dünya nüfusun neredeyse üçte biri bu. Yani i̇statistiki bir azınlık hem ülke hem de dünya ölçeğinde dünya yaşam kaynaklarının büyük bölümünü tüketiyor desek yeridir. Bu işte gıdadan giyme, turizmden ısınmaya kadar her alanda bu şekilde. Parası olan ihtiyacının ötesinde istediği kadar tüketiyor. Yoksul kesimde bu arada ihtiyacına yetecek suyu bile yiyeceği bile bulamıyor. Bulamıyor evet aynen böyle oluyor. Bir de bunun dışında gözlenen bir başka küresel piyasa eğilimi daha var. Bu ise e, su ayak izi büyük bazı ülkelerin ya da su azlığı çeken bazı ülkelerin kendi topraklarında yoğun su ve karbon ayak izi olan üretimlerden uzaklaşıp bu ürünleri dış kaynaklardan sağlama yoluna gitmesi ee, bu konunun gündeme geldiği ilk ülkelerden bir tanesi de İsrail. Ee, 1980'lerde e, tarım ekonomistleri e, şöyle bir tespitte bulunuyorlar. Yoğun su, sulama isteyen tarım ürünlerinin e, ihracatının mantıksız olduğunu, Hı -hı. E, karlı olmadığını hesaplıyorlar. Hı -hı. Ve ondan sonra da işte bu tür ürünlerin ihracatını e, kesiyorlar ve üretimini de durduruyorlar. E, bu politika günümüze kadar devam etmekte. Evet, e, şimdi müzikle bir ara verelim. Amaral'dan İspanyolca nehrin içinde anlamına gelen Enel Río adlı parçayı dinleyelim. Anoche <gülüyor> padre Yeniden doğuş, yeni Yeni bir nesil, yeni Al crepúsculo. El crepúsculo en la tardecer desde el río a las luciernagas miles de brillantes ojos lo observaban todo y ahora estás tan solo oh. Evet şimdi dünyadaki sanal su trafiği ile ilgili verilere bakalım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2000 yılında dünyada gerçekleşen sanal su ticareti 3560 kilometre küpü bulmuş. Tamam ben bunu şey biraz düşün. daha canlandırmamız <gülüyor> lazım gözümüzde. <gülüyor> şimdi bu şey anlamına geliyor hesaplamasını yaptık. <gülüyor> 6650 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun nehri olan ve genişliği de bazı yerlerde sekiz kilometreyi bulan Nil Nehri'nin içinden akan toplam sunu yani bir sene içinde akan toplam sunu kırk katı. Şimdi canlandı gözümüzde evet. <gülüyor> dehşet bir miktar. Peki sanal su ticareti hangi tip ürünlerde yoğunlaşıyor derseniz ilk sırayı hayvansal protein kaynakları alıyormuş. Bunlar da işte et hayvansal ürünler, et süt, deniz ürünleri falan. Öyle ki bunlar hep birlikte bu hayvansal proteinler... Gıda sanal su ticaretinin yaklaşık olarak yüzde kırkını oluşturuyor. Bunun bir nedeni tabii hayvansal protein kaynağı üretiminde suyun çok yoğun kullanılması. Ama e, mesela şey dana eti üretmek için tüketilen su miktarı yaklaşık 12 bin litre düşünün. Yani bir kilo etten bir kilo bahsediyoruz. Evet. Evet, bir kilo etten bahsediyoruz. Diğer bir neden işte şey protein ağırlıklı beslenmenin küresel bir kimlik kazanıyor oluşu. Bir yanda da dünya nüfusunun üçte birinin karşı karşıya olduğu açlık sorunu var tabii onu da unutmayalım. Sanal su ticaretinde bu protein kaynaklarını e, tahıllar ve petrol izliyor. Onların da e, su ayak izleri çok yüksek. Yine gıda ve tarım örgütüne göre 2000 yılı verilerine bakılarak yapılan hesaplamalar şunu gösteriyor. E, Avrupa kıtası sanal su ticaretinin en büyük parçası olan hayvansal protein tüketiminde en büyük paya sahipmiş. Ve tüm kıtalar Avrupa kıtası gibi davransaymış, yeseymiş. ...dünya sanat ticareti normalden yüzde dört daha fazla olacakmış. Evet bundan sınırlı kalmıyoruz ama. Evet. Bu, şimdi ürünlerin üretim döngüsüne giren su miktarı kadar suyun çıktığındaki kalitesi de çok önemli. Çünkü e, su üretim sonucunda da belirli oranlarda kirlenerek atık su haline dönüşüyor. Mesela altının çıkartılmasında çok su kullanılmasa da e, su muazzam oranda kirleniyor... Ee, bu anlamıyla üretimde az su kullanmak her zaman olumlu bir sonuç doğurmuyor. Olumlu olarak algılamamak lazım. Sadece bu kriterle bakılırsa yani su ne kadar su kullanılıp kullanılmadığı kriteriyle bakılırsa bir ürüne siz su ayak izi açısından problemsiz diyebilirsiniz. Ama Hı -hı. bir de kirletme miktarına dönüp bakmak lazım ki daha sağlıklı bir veriye Hı -hı. ulaşalım. Bunun içinde bir sürü kategori var herhalde değil evet, mi? Evet. Onlardan bahsedelim biraz. Şimdi 3 tane kategori var. Bir tanesi mavi su ayak izi. Bu küresel su kaynaklarından. Sudan kastımız yüze ve yeraltı suyu e, bu kaynaklardan tüketilen bir ürünün üretimi sırasında e, buharlaşan su miktarına tekabül ediyor bu. Yeşil su ayak izi var bu da küresel yeşil su kaynakları yani toprakta nem olarak tutulan yağmur suyu bunlardan buharlaşan su miktarını belirliyor. Bir de senin dediğin işte o e, gri su ayak izi var bu da bir ürünün üretimi sırasında kirletilen su miktarı anlamına geliyor. Evet. Denk geliyor Bunlar Hı -hı. E, çok daha gündelik hayatımızın içerisinde kullandığımız kategoriler değil Hı -hı. E, Ama önemli e, kıstaslar diye bakmak lazım Biraz da Türkiye'ye bakalım Türkiye'de durum ne diye bakalım Hı -hı. Türkiye'de kişi başına düşen su ayak izi yıllık 1642 tonla Dünya ortalamasına yakın bir noktada e, Bu 1642 tonun %21'lik kısmı ise yurt dışından e, ithal edilir durumda e, Yani çok fazla Türkiye'nin e, şeyi yok İthal bir suyu yok. E, artan su talebi ve ihtiyacını karşılamak için büyük miktarda kendi su kaynaklarını kullanıyor Türkiye. Ama Türkiye'nin 2023 yılı e, tarım ve e, endüstri hedeflerini biliyoruz biz. Hmm. E, dönemin Tarım Bakanı hmm. 2011 yılında Mehdi Eker e, verdiği bir demeç var ve bu demeç o yıldan itibaren de şey yapılıyor. Sık sık gündeme getiriliyor. Hı, geçerli şöyle. Hala, evet, sonuçta. geçerli. Hı. Mehtekar şöyle demişti. 2002'de Türkiye tarım hasılasıyla dünyadaki ülkeler arasında 11. sıradaydı. 2010'da 7. sıraya yükseldi. Avrupa'nın 3 büyük ülkesi Fransa, İtalya ve İspanya'yı geride bırakıp Avrupa birincisi oldu. 2023'te ise dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz öyle böyle kocaman kocaman hedefler. Şimdi ben bakıyorum Türkiye nüfus açısından dünyanın 18. büyük ülkesi. Ama su zenginliği açısından ortalamanın altında. Nüfus da gittikçe artıyor üstelik. Şimdi hal böyleyken tarım hasılasında dünyanın ilk beşine girmek nasıl bir hedef? Ne anlama geliyor? Bu tarımın ülke insanların ihtiyacı için olmadığı ortada bence. Şimdi devlet yetkililerinin ikide bir sularımız boşa akıyor demesinin nedeni bu. Bu kadar baraj ve HES planlanmasının arka planında... Sadece, sadece enerji sadece. değil. Ha, enerji değil aynı zamanda bu ihracata yönelik bir tarımsal üretimde yatıyor. Yani insana değil parası olana hizmet hedefleniyor. İster yurt dışında olsun bu ister yurt içinde olsun parası olanlar için bu üretim. Böyle bir hedef gerçekleşirse ülkede akan su diye bir şey kalmayacak zaten bunu biliyoruz artık. Su parası olanın elinde çarçur olacak. Su faturasını ödeyemediği için suyu kesilen insanların sayısı su artacak. Zaten var böyle insanlar. Evet. Şimdi kadar sırf sanal sudan bahsettik. Bu suyu göremiyoruz. Dokunamıyoruz. Hı. Ama bir de gözümüzün önünden geçen sular var. Ciddi bir biçimde <gülüyor> görüyoruz biz bunları. Yani suyu borularla, su balonlarıyla, tankerlerle bir yerden alıp başka yere ya da ambalajlanarak götürülmesi söz konusu. Bir de böyle bir Hı -hı. su ticaret alanı var. Ambalajlı su pazarı tüm dünyada hızla büyüyen bir sektör. Küresel ambalajlı Hı -hı. su pazarının yıllık cirosunun da 22 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani, yani biz, de, için. biz de zaten geçen bir iki program önce bahsetmiştik. Bundan. Evet bu ambalajlı su sektörüyle ilgili bir program yapmıştık. Bunu daha önceki programların kayıtlarına da hemen söyleyelim. Hı -hı. WW Su Hakkı .org adresinden ulaşılabilir ambalajlı suyu daha önceki haftalarda konuşmuştuk. Şimdi tarım dedik bir de turizmin su ayak izi var. Alabildiğine su ve enerji tüketen bir sektör bu. Bir zamanlar şey denirdi bacası sanayi turizm <gülüyor> için ama şimdi bu anlayış sorgulanmaya başlandı. Şimdi aqua parklar, golf sahaları, dünyanın bir ucundan diğerine e, uçak yolculukları daha fazla su, daha fazla enerji kullanılması demek ve daha fazla karbon emisyonu demek tabii. Su ayak izi demek. Bu hem ısraf hem de kirlenme demek durum evet, Bu açıdan evet. gerçekten vahim. Çünkü bir zamanlar su ve enerji talebi ve tüketimin dizginleyen doğal sınırlar vardı. Şimdi ise böyle sınırlar kalmadı. Sadece sanal su ticaretiyle Hı -hı. bağlantılı da değil bu mesele. Bütün sınırlar aşılmış durumda. Bir yerdeki kayna kaynağı tüketen sistem Hı -hı. hemen başka yerdeki kaynaklara yönelebiliyor Yöne çok rahat bir biçimde. İşte, tabii çünkü daha az tüketim ve tasarruf değil. Ee, onun yerine işte problemi başka mecralara ülkelere yoksullara öteliyerek doğal sınırları sürekli esnetmiş oluyorlar. Ee, böyle bir tüketimin önünde engel kalmayınca da yaşam kaynakları su ve toprak hızla yok oluyor, kirleniyor. İnsanlar, hayvanlar, şimdiki kuşaklar, gelecek nesiller hepsi fakirleşmiş oluyor aslında ya. Yani. Evet. Hı -hı. Buradan çıkacak sonucu belki şöyle özetleyebiliriz. Yani tüm bu nedenlerle eğer su ve iklim krizine gerçek bir çare bir çözüm aranacaksa öncelikle yoğun e, su ve enerji tüketimine dayalı üretim ve yaşam biçimlerinden radikal bir biçimde Hı -hı. E, kopmak gerekiyor, değiştirmek, Hı -hı. dönüştürmek gerekiyor ki e, insanların da bireysel yönde yaptıkları e, faaliyetler bir anlam kazansın. Hı -hı. Hani etiketlere dönüp mavi, işte gri, yeşil e, ayak izlerimizi takip ederken e, ve bu doğrultuda seçimler yaparken bir anlamı olabilmesi için çok daha radikal dönüşümlere ihtiyacımız var diye Kesinlikle. düşünüyoruz. Evet bu haftalık bize ayrılan süre doldu. Sana su ve su ayak izi üzerine konuştuk bu hafta ve bu iki kavramı herhalde önümüzdeki yıllarda çok daha sık duyacağız. Öyle evet. görünüyor. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi bildirmek için bize yazabilirsiniz ya da telefon edebilirsiniz. E-mail adresimiz bilgetsuhakki.org. Telefonumuzda 0212 292 34 39. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.